Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Ben Deniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz Muhterem Nurettin Yıldız hocamlayız Hocam hoş geldiniz Hoş bulduk hocam teşekkür Nasılsınız? ederim Nasılsınız afiyetlesiniz Elhamdülillah Geçen haftadan bu yana, geçen haftadan bu Elhamdülillah. yana Elhamdülillah Allah afiyetlerinizi daha daim eylesin Ömrümüzden bir hafta daha geçirdik Evet bir hafta daha yazıldı. amel defterimizde yazıldı. yazıldı. İnşallah iyiler, hayırlar, güzellikler yazılmıştır. Ee, onu konuşacağız yine hocam inşallah. Değerli dinleyiciler geçtiğimiz hafta başladık. Ee, İslam'ın önemli mefhumlarından birisi amel defteri. Hayat kitabımız. Ahirette elimize sunulacak olan ve ikra kitabek kitabını oku denilecek olan şey. O dünyada yazılıyor. Malum geçen hafta bunu geniş geniş konuştuk muhterem hocamla. Bugün e, dünyada yani amel defterine e, yazılırken nelere dikkat edelim onu konuşalım. İşin aslı da o galiba. O hassasiyet. Yani Bugün ne yazıldı? Şimdi ne yazıldı? An, anın içerisinde ne yazıldı? Oradaki hassasiyetimizin çerçevesi nasıl olmalı? Belki ondan sonra da yani Kur'an'ın ahirete yönelik ikazları hocam yani o yevme yefirrul mer'ü iklimi insanın böyle en yakınlarından kaçtığı, kaçıştığı ortam nasıl bir ortam? Neden kaçar insan? O neden bizi ürpertir bu ikra kitabek malihâdel kitap? Yani o, o da bir şaşkınlığı evet. ifade ediyor değil mi hocam? Yani bu kitaba ne oluyor ki? Küçük büyük, büyük bir, küçük, şey bir şey bırakmamış. Hepsini kaydetmiş. O da bir tedirginliği mesela kafir ya leyteni küntü ba, değil mi? Yani keşke toprak olaydım, olsaydım. olsaydım diyor. Yani o ortamı da e, bu amel defteriyle bağlantılı olarak konuşuruz diye düşünüyorum. Şey Ama yani önce dünyadan başlayalım şey. isterseniz. Nasıl hassasiyet gösterilmeli amel defterine bir şey yazılırken... Nasıl yazılır? Ne yazılır hocam? Ne yazılır? Nasıl yazılır... Yani meleklerin yazdığını Söylemiştiniz ve Değme böyle mobese kamerasından Çok daha titiz Yazıldığını ifade etmiştiniz Evet, evet Yani oralardan başlayalım Şöyle hocam. diyebiliriz hocam Bismillahirrahmanirrahim Yani bir defa Mümini Mümin yapıp yaşatan şey Ahiret yatırımıdır Evet Ahiret Endişesi yani 100 sene azami yaşayacak bir insanın belki 100 milyar sene, 100 trilyon sene diye ifade edilemeyecek kadar uzun bir sonsuz hayat, ahiret hayat hayatını düşünerek 100 yıl yaşaması, 100 saat, 100 dakika yaşaması müminlik budur zaten. Evet. Yani ahiret hayatını ahirete imanı çektiğimiz zaman namaz mümini mümin yapmıyor. Evet. Bunun için Allahu Teala bize iman etmiş olmamızı şart koşarken iman maddelerini sayarken ahirete iman diye bir madde çıkıyor karşımıza. Ya, ve çok sık çıkıyor. Çok çıkıyor. Mesela ahirete iman eden şunu yapmasın diyor Efendimiz. Evet. Ahirete iman eden şunu yapmasın. Hatta Allah'a ve ahirete iman eden. Ya birlikte de. Şimdi İslam Düşüncemiz bizim elhamdülillah Müslümanlık anlayışımız Namazla, hacla, arafatla, Kur'an-ı Kerimle sembolize edilebilir Ama esasen dönüş merkezi itibari ahirettir bizim imanımız evet. Dünyada karşılığını bulmak için namaz kılıyoruz mu biz? Hayır, hayır. Hayır. Zekatımızın karşılığını dünyada mı bekliyoruz? Hayır. Hayır. Yani zekat sizden mal çıkıyor. Üstelik dururken verir mi bu insan? Oluyor. Eksilme oluyor. Tabi. Yani Allah için bir şey yaptım ve burada karşılık bekliyorum yok henüz. Evet. Hiçbir şey yok. Evet. Mesela zevklerden niye ferahat ediyoruz? Dünyada bir zarar her şeyden zarar görülmüyor ki. Biz zevkimizden, keyfimizden haram Allah yasakladı diye Niye ferahat ediyoruz? Ahiret endişesinden dolayı. Evet. Dolayısıyla müminin denebilir ki kafa yapısının yüzde 99'unu ahiret oluşturuyor. Evet. Yüzde 90 veya yüzde yüzde de denebilir. Çünkü ne mesela annene babana itaat edeceksin, iyi davranacaksın buyurdu. Ahiret diye, diye bir şey olmasa dünyadaki varoluşu izah etmek mümkün olmaz. Müslümanca olmalı. yük kaldırmanın bir gereği kalmıyor artık. Evet. Yani. Ahireti çektiğiniz zaman namaz yüküne gerek yok. Oruç evet. açlığına gerek yok. Anaya babaya itaat edip gençliğini çürütmeye gerek yok artık. Evet. Kötülüklerin cezası iyi hallerinde karşılığı ahirette olacak diye... ...bütün bu sıkıntılara katlanıyoruz. Mümin olarak, Müslüman olarak. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Dolayısıyla ahiret... ...İslam demektir... Evet, çok güzel. ...ahiret İslam demektir... ...Müslümanlığımız... ...ahiret içindir... ...yoksa üç günü belli olmayan... ...üç saati belli olmayan... ...bu dünyada... ...ne namaza değer... ...ne oruca değer... ...üstelik madem üç günü belli değil... ...niye bunun üç saatini o namazla geçireyim o zaman... ...eğer dünya ise... Değer, değer, ...değer nefis yani <gülüyor> şeytan böyle... Evet. ...telkinat... ...dolayısıyla... Müslüman insanın dünyası, kafa yapısı itibariyle, yerküre itibariyle evet. değil, dünyası ahirettir. Evet. Bu ahirette de hayaller değil gerçekler konuşacak, beklentiler değil ameller konuşacak, evet. İthamlar değil suçlar ortaya çıkacak. Bunların hepsi de amel defterlerimizde yazılı olan olacak amel defterimizde yazılı olmayan bir şeyle karşılaşmayacağız biz. Kıyamet günü orada savcılığa sonradan müdahale edip müdahil bir dosya katılmayacak. Her şey bu amel defterimizde yazılı olacak. Biri bir iddiada bulunsa bile aleyhimizde veya lehimizde o iddia amel defterimizde yoksa bir kıymeti olmayacak. Kimse zaten konuşamayacak. konuşamayacak. Zaten konuşamayacak. Evet. Evet. Dolayısıyla madem her şeyimiz bir ahiret içindir Ahiretten başka esasen bizim bir şeyimiz yok. Çünkü garanti bir üç dakikamız yok. Evet. Garanti bir, bir günümüz yok. Yani her an çağrılabilirsin. Her anca ça Her dakika. Her yani an, gün, evet, gün, gün bile evet. değil. Her dakika işin bitti gel denebilir. Asıl hayata gidiyorsun. Cezanı çekip kurtulmak da yok e, dünyadaki gibi. Mesela dünyada şu kadar... Müebbet ceza. On kere müebbet deniyor mesela. Bu da yeni moda oldu. On, on kere. kere müebbet olsa bile adam ömrü içinde yaşayacak. Yani on. dolayısıyla öldün mü müebbetten de kurtuluyorsun. <gülüyor> evet, yani tabii. kurtuluşu var. Evet. Ama küllemâ nazıcet cülûduhum beddelnâhum cülûden gayrâ. Derileri yandıkça yenisini, yandıkça yenisini diyor allah Teala. Ceza Ceyhanem devam edip bitmeyen gitmeyen. sonsuz evet. bir bant üzerinde yürüyorsun sonsuz evet cennette ha böyle cennette da öyle dolayısıyla amel defteri bu amel defteri düşüncesi benim ahiret düşüneceğim demektir evet çünkü amel defterinin dışında bir şeyle karşılaşmayacağım dolayısıyla mesela kendi eliyle getirdikleri diyor Allah Teala Evet. Kendi eliyle bir maqaddemet edeyim. Kendi elleriyle. elleriyle getirdikleri şeyler. Kendi yani amel, ile... defterimiz, amel defterimiz, defterimiz. Yani kendi ahireti ahiret o. Ellerimizle getirdiğimiz şeyler. Ellerimize getirdiğimiz şey nedir bizim? Dosyalarımız. Evet. Bu dosyaları da kim yazıyor? Melekler yazıyor. Biz yani. icra ediyoruz, onlar amel, kaydediyor. Meleklerimiz kaydediyorlar. Herkesin özel meleği var. Evet. Dosya karıştırıp da işte aile kalabalık olunca beş kişiye bir melek bakıyor da bir kısmını yetiştiremiyor. Dünya hayatında olduğu evet. gibi. Böyle bir şey de yok. Böyle bir şey olmayınca da yüzde yüz melek kalitesinde bir kayıt yapılıyor. Evet. Kayıt kalitesi. Bu yani şeylerde, videolarda filan kayıt kalitesi bir seri tabii. getiriliyor ya. Evet. Bizim defterlerimizin kaydı Net, berrak. Melek kalitesi. Evet. Akşam yorgunluğu, nöbet değişiminin arasladı böyle şeyler yok. <gülüyor> evet. Yani fani değerler üzerinden değil kayıtlar. Ve bunlar muhafaza ediliyor. Belki insan çürüyor, defteri çürümüyor. Yani. Ahirette yeniden defter yazılacak, yazılmış defter getirilecek. İnsan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem defterlerin... dosyasını üretmeyecek kimse. Yok. Orada yani mesela şimdi bir suç işleniyor. Polis suç dosyası oluşturmak için 6 ay çalışıyor üzerinde. Mahkeme 6 evet. ay daha süre veriyor. Dosyanın incelenmesi üzerine bir bir celse daha yapılıyor. Ahiret mahkemeleri böyle değil. Her şey yerli yerinde sadece muhteşem muhteşemlik kelimesi bile yetmeyecek bir ihtişamda büyük bir toplantıda yüzleşme yapılacak. Evet. Hak sahipleri gelecek vesaire. Burada bizim amel defterine imanımız çok önemli. Çok üzülüyorum. Ee, yani hocalığımdan dolayı da kendimi kahır altında hissediyorum bunu beceremediğimiz için. Bu tip imani konuları gençlerin gözünde... Teknolojiye ezdirdik biz... ...hocalar olarak. Nasıl hocam? Yani şimdi mesela... ...bir Kur'an kursunda... ...imam hatip okuyan talebeye bile... ...ilayet talebesine bile... ...bir kompozisyon... ...yazdırabilir miyiz amel defteri... ...ciddiyetimiz nedir diye. Hmm. Hayatta kullanmayacağı yüzlerce... ...bilgisayar programını... ...ezberden kaydedebiliyor. Ya, evet. Yani... Teknolojik kavramlar onun uzmanlık alanı olmadığı halde e, bülbül gibi ötüyor deniyor ya. Bülbül Hı -hı. gibi ötüyor ama bu amel defteri hassasiyetini haçtan sonrasına erteliyoruz fark etmeden. Evet. Veya daha da vahimi gencecik beyinlere bunun felsefesi üzerinden yapılmış tartışmaları aktarıyoruz. Farabi abi dedi ki i̇bn Sina dedi ki Gazali onlara cevap verdi ki bu uç... ...noktalardaki tartışmalar... ...yeni nesillerin... ...o meleklerin... ...amellerimizi yazma... ...pozisyonunu... ...tasavvufa gerileyince... ...karşılaşılan süreçlerden bir süreç... ...gibi adeta... ...hissetmeleri... ...o berrak yıllarını bulanık yaşama... ...nedeni oluyor bu sefer. Bazen deniyor yani gençliğini yaşar... ...bu böyle ahiret vesaire, ölüm, amel defteri Hadi bunlar. onu kafir der diyelim. Yani evet. Onu kafir güruh böyle evet, telkin evet. ediyor. Ama ümmeti Muhammed'in şuuru ile büyümüş anneler babalar olarak e, muallimler olarak, hoca efendiler olarak camide mesela Hocam isterseniz bu programı zaten bunun için yapıyoruz. Yani şöyle amel defterini geçen programda da söylediniz. Hani amel defterinin yazılmaya başlandığı bir zaman var. Değil mi? Mükellefiyet zamanı. Evet. Şimdi mükellefiyette başlayan bir genci muhatap alarak mesela bir şey söyleyin. Yani ey yavrum, ey evladım bak amel defterinin yazılmaya başlandığı, şunlara dikkat et diye. Yani değil mi? Yani, Hocam o ...o yükü ben üstümden atayım... ...İmam Gazali'nin... ...Eyyuhel Veled kitabını havale edelim... Evet. ...muhteşem bir şey... Evet. ...15 yaşına gelmiş bir çocuk için yazmış o kitabı... Evet. ...Eyyuhel Veled diye bir... ...güzel küçücük bir kitabı var... ...Türkçesi de var... ...bunu baz alıp... ...her 15 yaşına gelmiş ki... ...şimdi 15 yaşından önce bali oluyor Tabii, çocuklar... Doğru. ...yani 12-13 yaşında çocuğa o kitabı... ...öz olarak vermek lazım... Ee, ...burada hocam... Ee, velet, ey yavrum ey oğulcağızım ifadesini imam olarak imam efendinin siz biz medyada konuşan insanlar olarak bizim evet. e, babanın annenin anne baba olarak onların hepimizin o nesle hitap cümlesi diye bir edebiyat geliştirmemiz lazım. Evet mesele sadece küçük çocuklar için resimli peygamberler tarihi yazma meselesi değil. Ben bazen hocam mesela böyle gençlere ortaokul falan konuştuğumda bu sahibi tertip e, e, meselesi var. Yani hiç namaz geçirmeyen insan. Mucize insan. Yani, <gülüyor> diyorum böyle başlayın. Yani böyle bir hassasiyetiniz olsun. Bak sıfırdasınız. Yani ben 70 yaşındayım. Şimdi 70 yaşında bir adamın geriye dönüp 70 yılı yeniden imar etmesi falan o kadar zor ki. Değil mi? Eğer kayıp yıllar varsa kayıp zamanlar... Kayıp, Tamir icattan zor hocam. Çok zor hocam. Onun için yani hakikaten amel defteri hani sıfırla başlayan bir gencimiz, bir çocuğumuz yani hep artılar koysun değil mi? Eksi koyduğunda ürpersin. Mesela o disiplin nasıl bir disiplin, nasıl bir Şimdi hassasiyet hocam? Ben hocam e, sizler de görüyorsunuz bazen beraber gidiyoruz. Özellikle genç nesille konuşurken e, bunu anlatmaya çalışıyorum ve benim kanaatim, şahsi kanaatim bu böyle bir İmam Gazel'den naklettiğim ciddi bir şey değil. Kendi kanaatim bilgiden önce umutlu bir heyecan vermek lazım gençler. Olursun sen. Evet, sen olursun. Evet, evet. Çok yakın bir zamanda bir yüz tane kadar hanım kız evet. çağırdılar. İşte 15 ile 25 yaşı arasında. Baktım böyle Fiskos yapıyorlar aralarında Uzun konuşmaya müsait değil Benden önce birileri konuşmuş onları evet, yorulmuş Yorulmuşlar ]ler. Kimi uykulu, kimi konuşmuyor Dedim ablalar sizinle küçük bir anlaşma yapayım Ben bunu hoca efendilere de Belki bir faydası olur diye söylüyorum Şimdi bir anlaşma yapalım dedim Ben on birinci dakikada buradan çıkacağım dedim Sadece on dakika beni dinleyeceksiniz Allah razı olsun Falan dedim birkaç tane baktım <gülüyor> Hakikaten yorgunmuşlar evet. Ama dedim sizle de ...bu on dakikada karşılıklı bir konuşma yapacağız. Sorduklarıma cevap vereceksiniz dedim. Tamam hocam dediler. Bak bir kişi konuşmazsa yirmi dakikaya çıkarırım. İki kişi konuşmazsa otuz dakika. Hocam nasıl birbirlerine konuş tamam mı filan diye işaretleri evet. yaptılar. Dedim ki bana söyler misiniz dedim. Allah'ın gücü yetmeyen şey nedir? Ne yapmak ister de yapamaz Allah. Evet. Şimdi çapraz bir soru bunu beklemiyorlardı Sustu hepsi evet. e Çabuk cevap verin dedim 20 dakikaya <gülüyor> Hep, Eyvah. Yok 20 dakika değil artık Çünkü hepsi sustu Hepsi, hepsi, sustu. <gülüyor> hepsi sustu. Ee, Bir tanesi dedi ki Bu çok kötü bir soru böyle soru olmaz dedi evet. Niye olmaz dedim Onu düşünen kafir olur zaten dedi evet. Ya kızlar dedim Yapmayın böyle İyi karar verin dedim ee, Allah bir iş yapmak istiyor Ve Yapamıyor, yapamıyor. Gücü yetmiyor. Amerika engelliyor. Hı. Siyonizm Hı. engelliyor. Bunlar bir Olmaz öyle şey hocam. Dediler. Yok olmaz demediler. Bizim Müslümanlığımızı tartmamalısınız siz falan Hı. diye itiraz ettiler. Ben üzerlerine gittim. Evet. Bana bir şey bulacaksınız dedim. Hmm. ...Allah yapmak istedi de yapamadı haşa... ...haşa... <gülüyor> ...veya bundan sonra yapamaz... Hmm. Ha. Du, du, du. Siz, ...siz de haşa dediyseniz... <gülüyor> ...anlamadılar ama... O evet, ...çünkü evet. sinirleri gerildi... Hmm. ...gassım da bu zaten... Evet, ...onları evet. böyle bir... ...iyice hararetli... ...başka türlü çünkü dinlemeyecekler beni yorgun evet. çocuklar... 7 hoca olarak ne girdim ben bir günde... Oo, evet. ...yani hakikaten haklılar çocuklar... ...yitap kaldılar... ...ama... ...o şey gitti, yorgunluk gitti... Hmm. ...birbirlerine böyle düşünme payı veriyorum size dedim... ...bu on dakikaya dahil değil... ...bir üç dakika araştırın dedim... Evet. ...derken... ...bir tanesi başkanlarıymış... ...düşünmeye gerek yok dedi... ...bu Müslümanlıkla ilgili bir mesele... ...bizim İslam, Müslümanlığımız tartışılamaz... ...biz Müslümanız hmm. falan... ...hayır kızlar bir şey bulacaksınız dedim... ...yoksa ben o zaman başka soruya geçerim dedim... ...geç falan dediler... ...neyse karar ettik ki bu kainatta... ...Allah Celle Celaluhu insan üzerinde veya başka bir yerde bir şeyi yapmayı murad ettiği zaman bunu yapar. Yapar. Bunun önüne bir, bir şey engel olamaz. Evet. Buna var mı evet diyen hepsi evet dedi. Tamam mı tamam şimdi soruma geçiyorum dedim. Hmm. Allah sizden birinizi asiye yapıp bu ümmeti şereflendirmek istiyorsa... Hmm. Bunu yapamaz mı yapar mı ne düşünüyorsunuz dedim birden karıştı kafalar hmm. çok böyle rampadan birden aşağıya da öğrendik bir daha anlatayım dedim. Sizden herhangi biriniz Allahu Teala onu ümmeti Muhammed'in asiyesi yapıp dört büyük kadın var bu dünyada beşincisi de İstanbul'daki filan kız olacak murad etti Allah. ...bunu Amerika, Türkiye'deki eğitim sistemi, hiyerarşi vesaire... ...engelleyebilir mi? ...engelleyebilir mi derken bu zoru sor oldu. Evet. Bunu tıkandılar. Tıkandıkları sükütlerinden belli oldu. Bu sefer saat ilerlemeye başladı. Bu on dakikaya da takıldı kaldılar. Evet. Dedim ablalar ben yardım edeyim size dedim. Allah bir şeyi murat etmek istiyor ve yapamıyor... Aksi takdir böyle düşünmezsek kafir oluruz dediğinize göre siz hepiniz asi adayısınız. Allah sizi asi adayı görmeseydi size onu örnek göstermezdi. Kur'an'da. Evet. E, bütün hepimiz adayız ama hele siz kadın olarak adaysınız. Evet. Bunu kabul ediyor musunuz? E, Ediyoruz. Etmemek diye bir şey yok söz konusu değil. Dedim son soru ve toplantımız bitiyor. 10 evet. dakikamızda azalıyor zaten. Ama bu arada heyecan doruğa çıktı. Evet. Çünkü hem on dakikada nasıl bitireceğimi... Hmm. ...merak ediyorlar. <gülüyor> dedim ki... ...şimdi dedim... ...bir kıyas daha yapalım. Sizden... ...Firavun gibi bir zalımın ...karısı olan var mı? Yok. Bekarsınız hepiniz. Anası böyle bir adamın karısı olan var mı? Yok ki kainatta Firavundan beter biri. Evet. Dolayısıyla siz... ...bir artı özellik daha taşıyorsunuz. Nedir o? Kendiniz... Bir zalimin karısı değilsiniz. Ananızda da böyle bir özellik yok. Nenelerinizde de böyle bir özellik yok. Olsa da önemli değil zaten. Dolayısıyla siz yüzde yüz adaysınız. Evet. Neye adaysınız? Asiyesi olmaya bu ümmetin adaysınız. Sizden sonra kıyamete kadar da melekler sizi başında taşıyacak ve örnek gösterecek dedim... 10 dakikamız kaldı mı filan demeye vakit kalmadı hocam. Tamamı ağlamaya başladılar. Evet. Salon bir garip oldu. Ben eyvallah demeye de fırsat bulamadım. O kadar bayanın ortasında o pozisyonda duramadım ve çıktım. Evet. Evet. Şimdi burada şunu örneklendirmeye çalışıyorum. Hep böyle yapılsın manasında değil. Ben yaptım gençlerin evet oradaki 80-100 gencin... 20 tanesi kaval dinler gibi dinlemiş olabilir... 20 tanesi de ne dediğimi anlamamış olabilir. Bu hoca hangi tarikattan ne anlattı bize zannetmiş olabilir. Ama bir 20 tane genç de o gece teheccüde kalkmış ve sözleşmiştir Rabbi ile hocam. Evet. Ben bundan sonra asi olacağım. Defterlerimde kira olmayacak benim. Evet. E zaten yüz ürün hiçbir şeyden alınmıyor. Tabii, tabii. Yani 100 çalışıyorsun 20 alınıyor. Ben bunu şunun için örneklendirdim hocam. Gençlere... Hatta ümmetimizin tamamına şeytan moralsizliği enjekte etmeye çalışıyor. Olmaz, beceremezsin, evet. yapamazsın demeye çalışıyor. Bizim davetçiler olarak nasıl yapamayız? Allah, <gülüyor> Allah murad ettikten sonra nasıl olmaz? Tertemiz kalabilirim diye iman ettirmemiz lazım. Şimdi anne babalar da ne düşünüyorlar? Tamam çocuk masum ama E okulu var interneti var Cep telefonu var Yok temiz kalmaz diye Pes ederek giriyoruz bu şeytanla savaşımıza Hayır Pes etmemiz gerekseydi Allah bize Yaralı bereli gelin derdi evet. Hayır bizi tertemiz görmek istiyor Allah ya, Mümkündür evet. bu evet. Yani biz inönü döneminin zulmünden Daha mı batık bir zulüm altındayız evet. Ezan mı yasak Kur'an mı yasak Hayır evet baskı, baskı şeytan baskısı oldu. İnternet baskı dijitale döndü baskı ama her halükarda karşılığında da e, üç yaşında dört yaşından itibaren şuurlu bir nesilde gelebiliyor. E, dün bir arkadaş e, üç buçuk yaşında bir çocuğu var. Bir yere gidecekler de küçük çocuğunu bizim eve bıraktılar. Ben de babama gidiyordum. O çocuğu da götürdüm. Çocuk üç buçuk yaşında çok güzel konuşuyor. Sen ne olacaksın? ...diye sorduğunda... ...Fatih olacağım inşallah ama ikinci Fatih... ...birincisi değil hmm. diyor... E, ...niye ikincisi olacaksın diyorsun... ...benim roman var... ...Endülüs'ü yeniden alacağım diyor... <gülüyor> ...romanlar söylüyor... ...çocuk güzel Kur'an okuyor... Hmm, ...çok güzel Kur'an okuyor... Yaşında. ...üç buçuk yaşında... Vallahi. ...selam veriyorsun... ...ve aleyküm selam diyor... ...aleyküm selam hmm. demiyor... Hmm. ...çocuk çok zeki... Maşallah. Babama dedim bak e, böyle bir çocuk gör dedim. Babam onu imtihan etti kendine göre. Zor da hmm. duyuyor. Çoğu şeyi tekrar ettirdi. Kur'an okutturdu filan. Ondan sonra çocuğa sorular sordu. Bu çocuğu fazla konuşturma sahada solda dedi. Hmm. Bu, bu, bu, Nazar buna, olur. Buna bela olur dedi hmm. bir yerden dedi. Sonra bir cümle kullandı. Hmm. Babam yüzlerce hafız yetiştirmiş bir Osmanlı terbiyesiyle yetişmiş bir muallim. Allah selamet İslam bir, İslam bir asırdır bu çocuğu arıyordu dedi. Allah Allah. Bu çocuk Allah. nerede dedi. Dedim daha üç buçuk yaşında. Bunun annesine babasına söyle dedi bu çocuğu korusunlar dedi. Evet. Mehdi aramaya gerek yok dedi. Bu bu bu çocuğu arıyordu İslam dedi. Misal olarak o çocuğun şahsında yani o Buradan kafada da şey çocuğun. çıkmasın. Şimdi insanlar Ha, Mehdi orada duruyor üç buçuk yaşında adı falan. Muhammed değil <gülüyor> çocuğun adı Yunus yani Belki şöyle bir şey hocam yani bu çocuk ve bunun gibi çocuklar ha, bu ruhta çocuk ha, Bu ruhta çocuklar yaşında bu hale vardır olabilir çocuk. değil mi vardır olabilir var yani. Ama sonra ilave yaptı bu çocuğun babasını annesine söyleyin dedi bu emanetsiz ol çok ağır dedi Evet bu, ...bu emaneti kollasınlar dedi... ...hakikat da de öyle... Değil. öyle işte... ...yani binlerce çocuk var... İnşallah. ...babaların, anaların... ...emanet diye bakmaları gereken... ...değil mi hocam yani... ...her çocuk emanet... ...her çocuk emanet... ...ama bu çocuğun... ...bu düşünceleri... ...mesela sol elle yiyor çocuk... Hmm. ...sol elle yiyor... ...babamın yanında sol elle... Hmm. ...verilen şeyi yedi... ...çocuğun özrü var... Hmm. ...kas özrü müdür ...bilmiyorum artık... Babam dedi ki hem fetihler yapacaksın hem sol elle yiyorsun. Döndü hiç istifini bozmadı. Küçük çocuklar böyle olabilir büyüyünce düzeltirim bu işi dedi. Allah <gülüyor> Tabii, Evet tabi çok müthiş konuşuyor hocam hmm. bildiğin gibi. Şimdi elhamdülillah evet. ama e, o çocuk daha büyük bir vebal anne baba için. Yani üç buçuk yaşında bu haldeki çocuk on üç yaşında bu halde olmazsa... Anne baba çevre işte her çocuk fıtrat üzere doğuyor. Evet, evet. O fıtratı bozulunca vebal çevrenin oluyor. Annenin Tabii, babanın oluyor. Evet. Allah muhafaza buyursun. Şimdi burada çocuklarımıza biz bu heyecanı. ...öyle sanal alemde... ...Hazreti Hamza olacağım falan... ...böyle bu manada değil... ...yani gerçekten pratiğine doğru kayılmış... ...hassas ayarları verdiğimiz zaman... ...heyecan ve umut da verdiğimiz zaman... ...çocuk blu çağına... ...o sahibi tertip... ...hiç namaz evet. aksatmamış biri olarak... Ben ona gözü hiç kirlenmemiş bir çocuk diye de ilave ediyorum. Evet. Göz kirliliği yaşamamış bir çocuk. Göz kirliliği, yani, kulak kirliliği, kulak kirliliği neyse, dil kirliliği kalp, yaşamamış. Kalp yarası. Elhamdülillah. Yani bunları yapmak mümkün hocam. Evet. Yeter ki biz ahiret düşüncemizi asıl hayat düşüncesi haline getirelim. Evet. Diplomadan değerli hasenemiz, sevabımız olmalı. ...diyelim. Paradan... ...değerli ahlak olmalı... ...diyebilelim. Yani... ...ahireti öne çıkaran şey... ...tabut değildir hocam. Ahlaktır. Evet. Yani biz... ...ahiret deyince hep camilerden namaz kıl, ...cenaze namazı kılmak... ...tabutla adamı gömmek gibi anlarsak... ...ahiret çok ötelere gidiyor. Ahiret ticarettir hocam. Müslümanca ticarettir. Yani mümin bir insan... Yani ticareti yaparken de... ...ahireti inşa ediyorsun yani ticaretinde belli oluyor. Ha, evet. Ticaretinde belli oluyor. Evet. Veyahut da evliliklerde belli oluyor. Veyahut da siyasete girdiğinde belli oluyor. Ben de şöyle bir ifadesi vardı hocam. Yani dünyadayken ahirette kendi kişiliğimizi inşa ediyoruz biz. Aynen öyle. Değil mi? Yani ahirette ne olacak isem dünyada onu tuğla taşıyorum yani kendi kendime. ...yani tuğladan daha ince şeyler de taşıyoruz... Evet, tabii, ...belki tabii. zerrecikler, zerrecikler taşıyoruz. taşıyoruz... ...bu sebeple hocam... ...amel defterini konuşurken... ...biz ne kadar ahiret... ...mantıklı Müslümanız... ...ahiret düşünceli aileyiz... ...ona bakacağız... ...ona göre de... ...amel defterimiz ciddiyet kazanacak... ...biz yoksa amel defterini... ...akide kitaplarındaki bir konu gibi zannederiz... Evet. ...halbuki... Mesela daha önce dedi ki bu, bu ilk programda konuştuk. Bu bir iştihat meselesi İmam-ı Azam'ın İmam, Azam İmam Maturidin'in görüşü değil amel defteri. Tabii. Yani Kur'an-ı Kerim'de ayet ayet var bu. Evet. Yani amel o kadar defteri, net ki. Net. Evet. Yani ahirete iman konusu bir defa kavram olarak var ama ahiretin yeri şekli konusunda bir bilgi yok. Fakat evet. amel defteri çok net. Evet. Mesela sağ elden almak. ...sol elden almak diye bir kavram bile var. Değil mi? Yani, amel defterini. Amel defterini. Ahirette, sağ, sağ elinden, tarafından verilenler. Verilenler, bir, bu bir anlam yükleniyor bunda. Evet. Yani sol tarafından niye veriliyor kafire? Çünkü insanlık genelde sağ eli kullanır. Evet. İteceği şeyi sol eliyle iter. Evet. Dünyada da o imanı Allah'ın kitabını adeta sol eline layık görmüştü. Onun için amel defteri soluna veriliyor. Evet. Yoksa sağ sol kavramı dünyadaki gibi değil. Yani trafik evet, sağdan evet. işliyor. Onun için amel defteri de sağdan veriliyor. Değil. Öyle değil. Yani bu tavra bile aksül amel karşılık bulunacak kıyamet günü. Sen Kur'an'ı sol elinin tersiyle tutmuştun gibi Manada sol elinden, sol tarafından, arkası yarılmış olarak yüreğinin içinden defteri verilecek. Ve bu defter ciddiyetimiz bizim. Sabah namazına yansırsa, öğle namazına yansırsa, arkadaşımızla ilişkiye yansırsa, gıybet edip etmememize yansırsa. Ya oradaki <gülüyor> zaafı nasıl görüyorsunuz? Yani insanlarımız, hadi diyelim ki amel defteri hassasiyeti oluştu insanımızda. Yani neyin yazıldığı, neyin nasıl yazıldığına dair bir problem mi var, unutma mı var, e, ne tür bir zaaf var ki insan hem diyelim ki ben Müslümanım diyor bir ahitleşme yaşıyor hem de amel defterine böyle ahirette savunamayacağı şeyler yazdırıyor. Nasıl bir zaaf görüyorsunuz? Yani demin gençler için, çocuklar için, amel defterini yeni yazmaya başlayanlar için konuştuk ama... Hepimizde değil mi? Yani biz bu amel defteri 70 yaşında yazılmıyor, 80'de yazılmıyor. Dolma ihtimali de yok üstüne. Dolma ihtimali yani <gülüyor> <Aha> doldu <gülüyor> benim ki artık ne yaparsam yapayım. <gülüyor> Öyle değil. Öyle. Yani ne tür bir zaaf var ki insan e, yani bu tür yanlışların hani bunu Müslüman yapmaz diyeceğimiz şeyleri. kere hocam amel defteriyle giriyor. ilgili iki notu geçen hafta da değinmiştik. Ilave edelim. Birincisi bu defter asla dolm. De olmuyor. Evet. İki silinmez kalemle de yazılmıyor. Evet. Bu önemli. Ha, silinebilir, silinebilir de. Silinebilir kalemle yazılıyor. Yani onu da bir daha işaret edelim. Ama şu benim dediğim. Ona şey. geleceğiz. Bu, bu yani sebeple ona biraz geleceğiz. Biraz önce kahvaltıda beraberdik. Hani bir yerde e, yani Münir Arıkan Bey e, ondan sonra dedi ki. Kiliste bir imtihan yapılmış işte 600 kişi katılmış bir vakfın imtihanı, ha, bir dev, vakfın devlet imtihanı devletin, değil. devletin değil imanın şartları sorulmuş İslam'ın şartları sorulmuş mükafat olarak da umre vaat edilmiş, vaat edilmiş. iki kişi bilmiş. Şimdi, ya ben yani. onu nasıl tevil ettim orada hocam? Yani açıklamalarıyla, hadislerle filan sordukları için bilememişlerdir yani, diye, hüsnü, hüsnü tefe... tevil. Yani. Evet. Hüsnü tevil yapayım dedim. Yani böyle şeylerimiz, yani ya da diyelim ki, yani e, İsviçre'de e, İslam'ın diyelim ki bir kuralı insanlar tarafından yaşanır hale geliyor da. ...bir İslam ülkesinde o alanda... ...dibe vurmuş oluyoruz gibi... Evet. ...yani ne oluyor yani... Evet. ...burada hocam... ...çok önemli bir ayrıntı var... ...o da şudur... ...biz kapasiteli bir mahlukuz... Kapasiteli, ...insan olarak... ...insan olarak... ...beynimizin her ne kadar çok sınırsız gibi duruyordu ise de... ...kullanılabilirlik oranı... ...sınırsız değil... ...evet... Kolumuzun taahkiti de sınırsız değil. Evet. Mesela diyelim 60 kilo kaldırabiliyorsunuz yerden. Evet. 160 kilo kaldıramıyorsunuz misal. Evet. Uyumamaya dayanma kapasitemiz de bizim e, sınır. sınırlı. Her evet. şeyde sınır. Doğru. Yerken bile sınırlı yiyebiliyoruz. Yani doyazeyi yiyemiyorsun ya da gözünü doyuramıyorsun diyelim. Evet. Mide doyuyor da gözünü doyuramıyorsun. Her şeyde sınırlılığımızın bir örneği daha var. O da nedir? Dünya ve ahiret açısından yani insanın hedefleri açısından da sınırsız değiliz biz. Sınırsız bir dünya sevgisiyle sonsuz bir ahiret heyecanı bir arada duramıyor. Bizim beyin gücümüz, kalp potansiyelimiz eski ifademizde diyelim, şeriat ifademizi kalp potansiyelimiz yüz ise bunu dünya ve ahiret açısından... Bir tarafı sıfırlayarak kullanamıyorsun. Mesela hiç dünyalık yok. Sıfır dünya hep ahiretle dolmuş. E yaşamıyorsun demektir. Bu da değil. Bu değil tabi. Evet. Bu, bunu istemiyoruz. Tabii. Yüzde 98 dünya ahirete sadece rakamlar kalmış. Cennet cehennem isimleri kalmış. O zaman işte bu ortaya çıkıyor. Evet. Buradaki sorun demek ki bir denge üzerinde görmek istiyor bizi Allah. Ve evet. la tansa nasibeke mined dünya. Dünyadan da nasibini... Unuttum, Unutma. Evet. Nedir o? Helal rızık, helal ev, helal arkadaş, helal tatil, helal e, giyinme. Neyse artık dünyadan herkesin bir nasibi var. Bunu unutmuyoruz. Bu denge yüzde altmışa kırk olduğu zaman yani yüzde kırk dünya, yüzde altmış ahiret olduğu zaman kaliteli Müslümanlık başlıyor. Asab ı kiram bunu... ...yüzde seksenlerin üstüne zorlamış tipler... ...bu rakamlar benim radyo İtibari rakamlar... ...itibari yani. rakamlar... ...sahabe-i ikram bunu yüzde seksenlerin üstüne zorladılar... Evet. ...Ebu Zar radıyallahu anh yüzde doksanın üstüne doğru zorladı... ...Efendimizde ise sallallahu aleyhi ve sellem... ...tam Allah'ın aradığı denge vardı... ...yüzde evet. yüz... Evet. ...bu rakamı vermeye bile gerek yok... ...denge üzerineydi o... E, ...Ebu Bekir radıyallahu anh da... ...diğerlerinde... Bu, Yüzde seksenlerde yani barajın altında kalma tehlikesi yoktu onlarda. Evet. Uygulamaları itibariyle. Evet. Bazı sahabiler de çok yukarılara çıktı bu. Evet. Belki bir sahabi de yüzde yetmiş beşlere düştü mesela. Ama bu denge hep ahiret lehine büyüdü. Hayat ilerledikçe Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Dünyanın size açılmasından korkuyorum. Evet. Birbirinizle dünya için boğuşmaya başlayacaksınız o zaman. ...bir zaman diye bahsediyor... Bir, ...yani bunu da... ...ahireti kayıp anlamında görüyor... Evet. ...çünkü dünyaya tapınanları... ...dünyada ıslah etmek için... ...var olmuş bir ümmet... ...bu sefer dünya için... ...kendisi aralarında kavga eden ümmete dönüşüyor... ...içine dünya giren... ...dünya gir. ...bu sebeple tüccarımız... ...öğretmenimiz... ...imamımız... ...hocamız, talebemiz, kadınımız, erkeğimiz... İlk testimiz bizim ahiretin ağırlığı ne kadar, lafı değil. Evet. Lafı çok bizde, evet. full ahiret. Ama pratikte, e, aile içi ilişkilerde mesela evet. kadını yasal eşim görmek var, mahkemeyle boşarım deyip atmak var, Allah'ın emaneti olarak görmek Gerçekten. var. İki evet. görüş farklı. Bir ahiret ağırlıklı. Biri kağıt üzerinde haklı olduğun yasal, yani yasal dedim fıkıh açısından başadım gitti. Fıkıh bana zorluk çıkarmıyor. Değişin var. Dolayısıyla bizim bahsettiğimiz sıkıntı neden eziyoruz ahireti Hı -hı. düşüncesi? Esasen bu dengenin yüzde ellinin altına yer yer düşmesinden kaynaklanıyor. Şimdi mesela bir insan e, öyle büyük bir hata işliyor ki, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında da mesela en ağır günahları işleyenler oldu. Evet. Cezalarını çektiler. Rab, Allah tövbelerini kabul buyurdu. Gene tertemiz olarak Rablerine gittiler. Ayrı bir mesele. O esnada Efendimiz ne buyuruyor? Zina ederken mümin olarak zina etmez kimse buyuruyor. Çalarken mümin olarak çalamaz buyuruyor. Hani çalmak kafirlik değildi? Hani zina eden kafir değildi? Çelişki mi var? Çelişki yok. Bu Denge, zina yaparken, faiz alırken, hırsızlık yaparken, kumar oynarken, anaya babaya edepsizce karşılık verirken bu denge aşağı doğru düşüyor. Evet. Bir nabız e, sendromu gibi. gibi, tansiyon gibi düşüyor. Yüzde altmışlarda olması gereken yüzde onlara düşüyor. ...yüzde altmışlarda hayatiyet bulan bir denge... ...yüzde ondayken ne diyoruz biz? Öldü gitti diyoruz. Neredeyse evet. evet. Yani yüzde otuzlara düşmüş nabız... ...ölü nabzı diyoruz. Evet. Değil mi? Çünkü altmışın altına düşmemeli nabız. Ne yapıyoruz hemen yoğun bakımı alıyoruz. Zina yapanın, kumar oynayanın... ...yoğun bakımı da çabuk tövbe et diyor... ...bu nabız gitmiş diyor. Evet. gibi iman nabzı gidiyor. Buradaki sorun efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinden de anlıyoruz. Ahiret bilgisi var, amel defteri bilgisi var. Kur'an-ı Kerim'den belki Bakara suresini de ezbere biliyor ama bankanın kapısında o iman sende değil diyor efendimiz. Hangi iman? Şu altmış dengede durması gereken iman yok. Aşağı doğru düşüyor. Kafir demiyor ama. Kafir demiyor. Kafir evet. demiyor. Böylece bizim bu hayatta internet kullanırken, e, dijital ortamda e, ticaret yaparken ve özellikle müsaade ederseniz ben örnek vereceğim. Siyasete bir yerden burnunu sokarken. Evet. Bunu burnunu sokma diyeyim çünkü herkese siyasette direkt yer Ortada verin. Ortada amel defteri yazılıyor mu hocam? Siyasette. Evet. <gülüyor> Başka nerede yazılıyor? <gülüyor> <gülüyor> yani siyaset yani. hocam. <gülüyor> Ömer bin Hattab'ı şöyle bir bulsam da diyorum beni bir kere o mezara... mesela şöyle bir şey hocam siyasi soru sorayım size ya çok büyük ideallerimiz var ya o ideallere ulaşmak için diyelim ya işte 3-5 yıl 10 yıl yani her türlü şey meşru görsek olmaz mı yani? Ah hocam be, on, on yıldan sonrasını garanti ederse o evvali ben alayım. Öyle <gülüyor> Bugüne mi? kadar hiç olmadı ama. Evet. O on yıl hep küfrün lehine oldu. Evet. Şeytanın lehine oldu. Evet. Bunu Harun Reşit yaptı. Ömer bin Abdülaziz'den başka hepsi yaptı ashab-ı kiramın dışındakiler. Evet. Bir Ömer bin Abdülaziz yüzde yüz Allah'ın tarafına geçti iktidar. O vefat ettiği güne kadar bir milim geri gelmedi. Onun dışında Abdülhamid Rahmetullahi Aleyh de... ...gönlünü kırmayın bu zındıkların belki akıllanırlar dedi. Hiç küfür hep bunu kullandı, geri ödemedi bir daha. Evet. Hani devlet teşvik veriyor da geri alacağım diyor da kimse bir daha ödemiyor ya. <gülüyor> bu tıpkı devlet teşviki gibi. Şimdi siyaseti sordunuz amel defteri açılıyor mu da ben Nurettin Yıldız'ım. Benim amel defterim benimle ilgili çalışıyor. Ahmet evet. Taşkettir'in abisiyle konuşuyor, amel defterini <gülüyor> yazıyor melekler. Bu Öyle kadar mı? Ya, birisinin yaptığı şey öbürüne yazılmaz mı hocam? Yani, yani. Şu örnek veriyorum. Hı. Şimdi bu kadar mı bizim amel defterimiz? Kesin değil. Geçen hafta baktım. 135 bin kişi bizi Facebook'tan dinlemiş Bilmiyorum. bu konuşmamızı. Evet. 135 bin kulağa hitap etmişiz biz burada. Ya, 135 bin kere çoğalmış yani, burada söylenen şeyler. Ya, biz burada bir... Artısı kim, da çoğalıyor, eksisi de çoğalıyor. Biz buradaki bir hatamız, dikkatsizliğimiz yüzünden orada onun bir e, ...imanına zedeleyecek... ...sert cümle kullandık mesela diyelim... ...ya da biz yanlıştı... ...kullanmamalıydık o cümleyi kullandık... ...beş on kişi de ben de kılmıyorum... ...namaz dedi mesela... Ya. ...bu kime yazılacak... Ya. ...veyahut da o bizim konuşmamızdan sonra... hanımını çağırdı... E, ...bırak tövbe ediyoruz... ...bundan sonra bir daha böyle işler yok ya... ...bu neydi sen de gel bu programı dinle... ...hepsi bize yazılıyor... Evet. ...artı ve eksiler... ...siyaset ne demek hocam... ...milyonlar... Seni bakıp hayatını ya, ya Müslümanlığını sulandırıyor ya, ya da güçlendiriyorsun. Ya. Çıkıyorsun bir cümle konuşuyorsun belediyede görevlisin. E, oradakiler bir daha Ramazan'da alkol satmaya korkuyorlar. Belediye başkanı bu işte titiz diyorlar. Ramazan'da tatil numarası yapıp kapatıyor. E, bu senin hasenatın arasında. Ben şöyle de diyorum hocam. Mesela dindar bir siyasetçi, dindar bilinen bir siyasetçinin tavırları... Aynı zamanda İslam'ın e, pozitif algısına ya da negatif algısına e, tesir, tesir ediyor. Kesinlikle. Kesinlikle diyor. Yani. Şimdi bizim bulunduğumuz yerde belediye başkanımız e, Müslüman kardeşimiz arkadaşımız sevgililer günü yapmış. Evet. Ya sana ne sevgililer gününden ya? <gülüyor> ya sen yani sevgililer günü için mekan hazırlıyorsun bilmem e Bu yani 70 senelik evli insanlar hanımlarıyla gelip orada. ...senin sevgililer salonundan başka bir yer mi bulamamışlar? Sen ne yapıyorsun gençlere? Haramı teşvik ediyorsun. E üç tane küskün aileyi de barıştırdık. Ya Allah'ımızı sevelim hep beraber böyle... ...böyle ipe un sermek diye bir ifade var ya... ...şimdi bu belediye başkanı kardeşimiz... Ee, öbürü de Ramazan'dan önce dolaşıyor müstehcen veya şeyleri bu Ramazan-ı Şerif'te böyle şey görmek istemiyorum diyor. Onun arkasında da kanun olduğu için bir ay Müslümanları rezilliklerden kurtarıyor. Ya Allah senden razı olsun ona dua ediyoruz. Evet. Ama buradan da iblis buna dua ediyor. Sağol Sayın Başkan diyor. Bu iyi oldu diyor. <gülüyor> ee, bu evet, evet. E, yani... Bu noktada siyaseti amel defteri büyük A4 filan değil. Gazete kağıdı boyundadır siyasetçilerin. Evet. Yani onlara çok şey yazılıyor. Hem iyilik hem kötülük olarak. Tabii. Ömer bin Abdülaziz'e yani, neler yazıldı iyiliği mesela? İyiliği de çoğalıyor, kötülüğü de çoğalıyor. Yani Sultan Fatih'in de amel defteri vardı. Evet. Hala ezan okunuyor İstanbul'da. Bana yazılmıyor bunlar. Tabii bir medya ortamındayız. Şu Aynı anda. şey bizim için. Evet. Ya da bir yazar gazeteci. Evet. Değil mi? Bir yazar çoğalıyor söylediğiniz şey onlarca, binlerce on binlerce çoğalıyor. Dolayısıyla artılarınız da çoğalıyor. Eksileriniz bir, bir de, de, de çoğalıyor. Bir de işin garibi hocam bu kayıtlara geçiyor dünyada da evet. on sene önceki bir konuşmanı dinliyor birisi. Evet. Yani ben İtalya'dan bir Müslüman aradı. Benim 2009'da yaptığım bir konuşmadan etkilenmişler. Dört senedir konuşmadığı karı koca barışmışlar. Beraber telefonun ahizesini açmış. Dua ediyorlar filan. Kadına ağlamaklı dualar ediyor. Ben de onlara dua ettim. Ne kadar mutlu olacağım 2009 nereye? 2017 nereye? Ya. Üzerinden kaç yıl geçmiş bir heyecan oluşturmuş. Kayıtta evet. internette rastlamış hem de. Rast. E, ters taraftan da bakıyorum buna ama. Ters ki, taraftan ters da Ters taraftan da. Benim haklı olmam, benim yani yanlış yapmadım demem yetmiyor. Evet. Neyi nerede konuştuğum, niçin konuştuğum hepsi melekler tarafından kayıt ediliyor. Bu sebeple siyasetçinin amel defteri değil amel bobini olur herhalde hocam. <gülüyor> bobinle yazılır. <gülüyor> Klaserle, yani. <gülüyor> yani bir tarafına hasenatı, bir tarafına seyyatı. Buraya ben sizin madem siyasete girdiniz... Ben bir nokta daha ilave edeyim siyasete. Bir de ümmeti Muhammed'in artık canının boğazına kadar tıkandığı... bir noktada ümmete ümmeti Muhammed'in gençlerine, ...kadınlarına, erkeklerine umut haline gelmiş siyasetçi daha bir başka hocam. Evet. Yani Yavuz'dan sonra kanuni gelmiş. Emin olun, çok bir şey değişmiyor. Gazetenin öbür sayfasını açıyorsun gibi değil mi? Evet. Yani Yavuz'dan sonra kanuni... Zir zirveler değil. onlar. Zirve. Ama Vahdettin Han'ın rahmetullahi aleyh halini düşünüyorum. Yani en son noktada artık bitmiş ümmet. Yani ağlamalar ağlayacak. Mecalik almamış insan, gözyaşı kalmamış göz bebeklerinde. O noktada sen ümmetin siyasetini sırtlanıyorsun. esenin nefeslerini... Bir, bin, yüz bin merek ne kadarı kaydediyor bilemiyorum. Ama umut haline gelmek çok daha ağır bir sorumluluk. Çok daha büyük bir heyecan. Bu belki siyasetçi için böyle, sizin gibi bir yazar için de böyle. Benim gibi hoca olarak bilinen biri için de böyle. Hak etmediğim halde hocalık diye bir makamda Estağfurullah. tutuluyorum. Estağfurullah. Ee, belki bir köyde 70 yaşında ihtiyar bir dede köyün gençleri tarafından öyle görülüyordur yani evet. elif cüzü bilmiyor olabilir o evet. ama köyde Müslümanlığın ve insanlığın yaşamış Kimsani örneği olarak gibi, evet. mesela yakın günlere kadar bu aralar pek duymuyorum ben mi duymuyorum mu? Osmanlı beyefendisi diye bir kavram hmm. vardı mesela Osmanlı hocası hmm. biz mesela belli hoca efendileri e, konuşurken aramızda o Osmanlı hocası diyorduk evet. o, yani niye hilafet döneminin e, feyzi var üzerinde hala evet. yani mesela ben ...Emin Saraç hocamı... E, ...takdim ederken işte... ...kimde okuyorsun, ne okuyorsun derken... ...ne okuduğumuz önemli değil ya... ...Mustafa Sabri Efendi'nin Zahir Ülkevseri'nin talebesinden... ...okuyoruz kardeşim diyorum... Evet. Şimdi ...gençler kim onlar diyor... ...hilafetin adamı diyorum... Evet. ...dolayısıyla ben... işte ...Emin Saraç Hoca Efendi'ye intisap ediyorum... ...ondan Buhari icazeti aldım... ...o beni e, Zahir Ülkevseri'ye bağladı... ...Zahir Ülkevseri de hilafetin adamı... Evet. Hilaf ...yani böyle bir... Konum var ki o konum kitaptan, icazetten daha değer. Benim gözümde daha değerli. Evet, evet. Çünkü ben bu hariyi başka yerden de okurum. Evet. Hele şimdi internetten de okunuyor artık yani. Evet. Ama bu intisabı sağlayamıyorsun. Dolayısıyla e, biz e, hoca hocalarımızı izlerken, köyümüzde yaşlı bir hacı efendiyi izlerken, evde hacı neneleri izlerken... ...mesela genç kızlar e, anneannelerini... ...aktarırken... Babaannelerini aktarırken... ...dedikodu üretim istasyonu gibi de anlatabilirler. Yani İslam'ın heybetli kadını... ...İffet'in heybetli kadını... ...kendi oğluna bile... ...mahremiyet ölçülerine göre davranabilen... ...oğlunun yanında bile... ...başını doğru bağlamaya çalışan kadın... ...diye örnek sergilemeleri... ...hepimiz için önemli bu. Bunlar da amel defteri... Ya ...sadece konuştuklarımız değil... ...pozisyonlarımız da amel defterine kayıt Bir konu daha var. Şöyle sonuna doğru yaklaşıyoruz programın. Bu e, amel defteri konusundaki ihmallerde acaba bilgi eksikliğinin de rolü var mı? İslami olan nedir? Ne değildir? Yani ben neyi yazarsam yazdırırsam doğru olur. Bu kafa karışıklığı e, yani bilgisizlik e, falan bunun etkisini nasıl görürsünüz? Şimdi bilgi eksikliği hocam <gülüyor> Yani Müslüman zaten Allah'ı biliyor. Onu konuşmuyoruz değil Amin, mi? Amin tabi. Peygamberi biliyor. Onu da konuşmuyoruz. Yani temel meleklere iman gerektiğini, ahiret gününe iman gerektiğini bunlar değil konuş, konuşacağımız şeyler. Belki bu dönemde e, faizin haram olduğunu... Bilemeyebilir. Çünkü Müslüman bir devlet biliniyoruz. Hı hı. Devlet sürekli ev kredisi dağıtıyor. Ne evet. alakası var? Diyanette resmi bir açıklama yapmadı. Evet. Belki bu faiz ayrıntısı, belki düğünün karma erkek kadın karışık olmasının yasak olacağı gibi. Yani ben böyle 20 tane mesele çıkacağını zannetmiyorum. Eksik kalmış bunun bilgisi. Temel mantığıyla İslam'ın alkolü yasakladığı hele bu topraklarda biliniyor. Evet. Ama şu Rus istilasından kurtulmuş Kazakistan'da falan bilinmiyor maalesef. Evet. Orada yani oraya giden hoca efendiler bize alkol ikram ettiler diyorlar. Evet. Üstelik de iftar sofrasında. Yani orada belki bu bir özür olabilir. Ama bu topraklarda bu özür değil hocam. Bilgi eksikliği değil. Heyecan ve Dünyanın payını artırıp artırmama bu kalp dengesinde dünya payı diyorduk ya çok bir bilgi eksikliğinin gerekli sorun olduğunu düşünmüyorum. Hatta benim şahsi kanaatim insanlarla oturup kalkan birisi olarak fıkıh kitaplarındaki kelam kitaplarındaki hele kelam kitaplarındaki konuların halk düzeyine indirilmesinin doğru olmadığını bile düşünüyorum. Yani Taftazani ile bence de ya yani. ile Nesefi oturmuşlar bir tartışıyorlar ki hocam. Burası Bağdat mı? Burada O zaman bile belki bu hani bugünkü gibi medyatik olabilseydi konuşmazlardı. konuşmazlardı. Bunu. Abi, yani kendi aralarında da alanlar da şey yani, yani taftazani bir kitap yazıyor filanca zat tutup ona cevap, Nesefî bir bir şey söylüyor ona başkası cevap veriyor. Yani ben bunu şuradan ispat edeyim. hocam. Şu andaki İslam kütüphanesi Mesela gördünüz benim kütüphanem fena değil hocam. Elhamdülillah. Evet, yani, e, amel etmeyi de Allah nasip etsin. Amin. O kütüphane... ...ashab-ı kiramın... ...toplamının... ...bilgisinin binlerce katı. Doğru. Binlerce katı. Çünkü herhangi bir sahabinin bildiği nedir? 6666 ayet. En yüksek ihtimalle. Evet. Ve 10 bine yakın hadis. Bir kısmı onları bile göremeden... ...belki yüzde 90 Evet. %90'ında yok hepsinde var varsayarak ben söylüyorum yani 15 bin cümledir bildikleri evet. 15 bin cümledir Diyanet ansiklopedisinde milyonlarca cümle var hocam şu anda İslam namına evet, yazılmış evet. bu radyoda kim bilir günde 5-6 kat böyle bir bilgi aktarımı yapılıyor evet, evet. yani ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun bilgi yoksun Evet. ama iman deryasıydılar Mesele bilgi üzerinden değil sadakat ve heyecan üzerinden iman artırmaktır. Onun dışında bazı bilginin negatif etkisi var. Peki hocam bir de mazeretler. Yani ya ne yapayım falan Yani bildiğim halde ya Amel defterine de yazılıyor ama <gülüyor> Falan gibi e Ya da onun hemen peşinden gelen Allah affetsin gibi şeyler Bunlar yani amel defteri hassasiyeti Temel iki ölçüden biri ne dedik hocam Kurşun kalemle yazılıyor amel defterleri evet. Ve sil silmekten çok razı oluyor Allah evet. Memnun oluyor Kulu yeter ki silin bunu diye rica etsin Ricasını, Ama üst üste biriktirmemek lazım e, Hocam bin kere bile olsa Bin kere de Hatta bir hadis şerif var çok meşhur ee, Melekler e, Bir insan bir günah işliyor Sonra tövbe ediyor Evet. Allah'ım beni affet diyor Melekler onu siliyorlar İkinci defa aynı işi yapıyor adam Tekrar Allah'ım beni affet diyor Onu da siliyorlar Üç gün kural ne affettiğini silmek Dördüncü de silmiyorlar Bekliyorlar Allah'a Teala'ya arz ediyorlar. Sorumlu dosya var ya şimdi. <gülüyor> arz ediyorlar. Ya diyorlar, bu kulun kaçıncı sefer oldu böyle yapıyor. Ne yapıyor kulum diyor. İşte hata etti, affet beni ya Rabb dedi, dedi, sildik. Affet beni dedi, sildik. Affet beni sildik. Şimdi gene aynısını ya. Hala aynı işi yapıyor aynı bu. Şey. Ne buyuruyor Allah Teala? Gene silin diyor. Kulum kimin kapısına gideceğini biliyor ya diyor. Evet. Yani bu Allah bizim Allah. Erhamur Rahimin Allah. Dolayısıyla bunda da sorun yok. İnatta sorun var hocam. Hı hı. Yani bilinçli inatta. Bilinçli. Mesela sinsi bir laiklik e, bu defterleri yakar, berbat eder yani kapkara hale getirir. Evet. Nedir sinsi laiklik? Tamam Fransız laikliğine karşıyız ama e, benim evliliğim de fıkıh kitapları dışında olmalı. ...düşüncesi yani... ...içten içe hmm. gelişmiş bir laiklik... ...sekularist anlayış... Hmm. ...çünkü devletin laikliğinin... ...bir anlamı olabilir günün birinde... ...belli şartlarda... ...mesela Müslümanların yüzde otuz olduğu... ...yüzde yetmişinin de Hristiyan olduğu bir yerde... ...laiklik yaşanıyor olabilir... Evet. ...kabul edilebilir, tavsiye de edilebilir... ...belki... Evet. ...ama aile içinde laikliğe rıza gösterilemez. Yani kişinin kendi kalp yani, aleminde yani ben ben kendimde laikliği kabul edemem. Şimdiki temel sorun o zaten. Biz hani o laiklik memleketimize girsin mi girmesin mi anayasaya falan derken birey olarak bir laiklik sorunu yaşamaya başladık. Evet. Yani mesela kişiliğimiz bölündü. Ben bir hoca olarak evet. in internette dolaştığım bir sayfada kendime Mubahlık görüyorsam eğer e kendimi layıklık ...çemsiyesi altında imha ediyorum demektir. Yani haram olduğunu bildiğim ve söylediğim bir şeyi niye ben yapayım? Yaparsam nedir bu? Kendime muafiyet getiriyorum demektir. Elaiklik de nedir? Kimsenin kimseye karışmaması, herkese tanınmış bir muafiyet demek. Evet. Bu sebeple Allah Teala'nın rahmetini aşamaz hiç kimse. Hiç kimse aşamaz. Allah Teala'nın affının önünde dayanacak bir suç yoktur. hiçbir volkan yakıp yıkamaz onu asla ama bu sinsi edep dışı kalmak Allah-u karşısında evet. inatlaşmak hiçbir şey olmamış gibi davranmak yakıp idare gidecek. etmek yani kendince evet, idare kendince etmek kendince, bunun da İslam'la Allah'la Allah haşa, haşa, haşa, haşa oyalanmak evet. seni Rabbine karşı ne aldattı evet, ayetiye. Evet. şimdi buradaki en önemli şey de haştan sonra ertelemek olarak yansıyor evet Hocam bu konuyu bir de evet. ahiret boyutuyla gene i̇nşallah. konuşalım inşallah. İnşallah. inşallah. Yani başta söyledik o yevme yefirul mer yani ne olacak orada? O gün ne olacak? Ne olacak? Onlara da konuşalım. İnşallah. Sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah. Allah razı olsun. Değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız hocamla İslam'dan hayal